Günaydın, bu sefer konumuz başkent Ankara. Geçtiğimiz günlerde Ankaralıların Ego'ya yönelik başlattığı kampanyalardan bahsetmiştik. Bugün de iki yeni kampanya var Ego'yu muhatap alan. Belki de Ankaralılar Ego'ya seslerini duyurup şehirdeki şartları iyileştirmekte çok kararlı. Rümeysa Bozdoğan tarafından açılan kampanya hali hazırda okula kayıtlı olmayan ama dershaneye gitmek için toplu taşıma kullanan öğrencilerin derdini dile getiriyor. Ankara'da yaşayan her gün dershaneye gidip gelmek zorunda olan Rümeysa bir okula kayıtlı olmadığı için indirimli seyahat hakkı olmadığını söylüyor. Bu problemin birçok Ankaralı öğrenci için geçerli olduğunu söyleyen Rümeysa üniversite sınavlarına hazırlandığı ve her gün dershaneye giderken öğrenci pasosu olmadığı için 3.8 lira ücret ödeyerek tam bilet aldığını bir de bunun üzerine yaptığı aktarmalarla günlük ulaşım masrafının hayli yüksek olduğunu söylüyor. Yaşadığı yer Ankara'nın biraz dışında olduğu ve üniversiteye gidebilmek için dershaneye gitmesinin şart olduğu için harçlığının büyük kısmına yolu ayıran Rümeysa, Egon'un okula kayıtlı olmayan fakat dershaneye giden öğrenciler için de paso uygulamasına izin vermesini talep ediyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org/egopaso adresini ziyaret edebilirsiniz. Egoye yönelik başlatılan bir kampanya daha var sırada. Tam biletle seyahat edenlerin bir sıkıntısına dikkat çeken kampanya Merve Nalçacıoğlu tarafından başlatılmış. Merve tam biletle seyahat edenlerin ücretsiz aktarma yapabilmesini talep ediyor. Ankara'nın büyük bir şehir olduğunu ve çoğu insanın çift aktarma ile gideceği yere ulaştığını söyleyen Merve'nin ücretsiz aktarma hakkı için başlattığı imza kampanyası hakkında detaylı bilgiye de change.org/taksim ego aktarma adresinde bulabilirsiniz. 3 lira 80 kuruş olduğu düşünülürse her bir biletin bu çok da anlamsız bir istek değil mesela İstanbul'da çok daha düşük diyebiliyorum. Eee her bir tam bilet 3.80 kuruş değil herhalde. Toplu taşıma ve ulaşım konulu bir kampanyada yine İstanbul'dan Baran Taş tarafından başlatılmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eee yine bir istek var. Talebi ise iş geliş gidiş saatlerinde metrobus Seferlerinin sıklaştırılması ve araç sayısının arttırılması. İşe giderken ya da iş çıkışını evine dönerken bir metrobüs için dakikalarca beklendiğini, çoğu metrobüsün durmadan gelip geçtiğini söyleyen Baran, gelen otobüslerin de hayli dolu olduğunu ve herkesin dolu olsa da sıkışmaya çalıştığını anlatıyor bu araçlara. Her sabah kavgalar yaşandığını bu yüzden, insanların moralinin bozulduğunu söyleyen Baran, sabah akşam yaşanan bu sıkıntıyı görüyor. Bir nebze olsun azaltmak isteye, istediği için bu imza kampanyasını başlatmış. Dolayısıyla metrobüs seferleri en azından iş saatlerinde sıklaştırılsın deniyor. Change.org Taksim metrobüs seferleri adresinde. Sıradaki kampanya gerek konusu gerek anlattıklarıyla biraz ağır bir kampanya. Dalepe Nena isimli müzik grubu tarafından Rize Valini'ne yönelik başlatılan İmza kampanyası Doğu Karadeniz'deki insan ticaretinin ve yabancı uyruklu kadınlara yönelik şiddetin son bulması için düzenlemeler yapılmasını talep ediyor. 3 Mart 2013 tarihinde çeşitli yayın organlarında gündeme gelen Rize'nin pazar ilçesinde canlı canlı toprağa gömmek yoluyla fuhuşa zorlanan Gürcistan uyruklu kadınların yaşadığı korkunç olaydan sonra gündeme geldi konu. Bu olayın ilk defa yaşanmadığını söyleyen grup, gerekli önlemler alınmazsa son olayda olmayacağını ekliyor. Doğu Karadeniz'de özellikle Gürcistan sınırının açılması ile birlikte insan ticareti ve fuhuş olaylarının çok arttığını söyleyen grup, sınır ötesinden gelen hemen tüm kadınların farklı şekillerde şiddete maruz kaldığı ve seks işçiliği yapmak zorunda kalanların durumunun da suiistimal edildiğini söyleyen grup, bazı yetkililerin ihmalinin de ötesinde bizzat bu suiistimalle işbirlikçi olarak dahil oldukları ...bölge tarafından bilinmektedir diyen kampanya sahibi müzik grubu... ...Dele bu vahim durumun sadece komşu ülkelerden gelen kadınları değil... ...yaşanan sosyal problemlerle aynı zamanda bölge halkını da derinden etkilediğini söylüyor. Bu imza kampanyası ile birlikte sorunun çözümüne yönelik... ...somut adımların atılması için meseleyi gündemde tutmayı amaçladıklarını söyleyen grup... ...ne yazık ki bu tür olay ve oluşumlar sadece Doğu Karadeniz bölgesine özgü değildir. Ama buradan başlayarak... Bu sorunun derhal çözümlenmesini, suçluların cezalandırılmasını ve yeni suçların işlenmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz diyerek devam ediyor sözlerine. Sorunun asla memleketimizin imajı ile ilgili olmadığını bilakis meselenin kol kırılsın yan içinde kalsın olmadığını Ve bu zihniyetle görmezden gelinemeyeceğini ve üstünün örtülmesine şiddetle kınadıklarını ekliyorlar. 3 Mart 2013 tarihinde çeşitli yayın organlarında gündeme gelen Rizedi'nin pazar içiyesinde canlı canlı toprağa gömmek yoluyla fuhuşa zorlanan Gürcistan uyruklu kadınların yaşadığı korkunç olayın herkesi dehşete düşürdüğünü söyleyen grup bu sorunun derhal çözümlenmesini, suçluların cezalandırılması ve yeni suçların işlenmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını Talep Kampanya hakkındaki detaylı bilgi Change.org Taksim Karadeniz'de Kadınlar adresinde bulabilirsiniz. Bu haberden sonra doğal olarak belki de takip edilmesi gereken bir haber var. Toplumsal dayanışma için Psikologlar Derneği tarafından başlatılan Eğitim imza kampanyası. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bağımsız meslek yasası oluşturulması için bir komisyon kurulmasını talep ediyor. Peki nedir bu bağımsız meslek yasası talebinin sebebi? Psikologlar olarak bağımsız bir meslek yasasına olan ihtiyaçlarının gün geçtikçe daha da görünür hale geldiğini söyleyen grup, yakın bir zamanda mesleki ünvanlarını koruyan, sorumluluk ve görevlerini tanımlayarak alanları dışında çalıştırmalarını engelleyen diğer meslek grupları ile birlikte eşit, ve iş barışı içinde çalışmalarını yasal zemin oluşturacak bir meslek yasasının eksik olduğunu dile getiriyorlar. Psikologlarla ilgili bazı sorunların milletvekili Pervin Buldan tarafından meclise verilen 2771 sayıda önergeyle dile getirdiğini söyleyen grup, psikolog ve psikoloji öğrenci olarak mecliste önemli sorun ve taleplerimizin ifade edilmiş olmasından memnuniyet duyduklarını da dileği getiriyorlar. Bu enerjide sunulduğu üzere meclisin psikologların sorunlarını gündeme almasını psikologların bağımsız meslek yasasını oluşturmak üzere bir araştırma komisyonunun kurulmasını yüksek sesle desteklediklerini bildiren grup haklarımızı koruyarak bu yasanın da ancak tüm psikologların talepleri dikkate alınarak oluşturulması gerektiğini düşündüklerini ekliyorlar. Tabii ki bütün yasalar esasında ilgili kişilerin değerlendirmeleri ve görüşleri çerçevesinde yapılmalı tabiat kanunu ve biyolojik çeşitlilik Kanunun koruma kanununda aynı mantık içerisinde yapılması gerekiyor ki bu konuda da bir kampanya sürüyor. Neyse biz dönelim psikologlara ki bize iyi hizmet verebilmeleri için onların da gerekli yasasının olması gerekiyor. Kampanya ve bağımsız meslek yasası hakkında daha fazla bilgi isterseniz change.org.taksim bağımsız psikolog adresini ziyaret edebilirsiniz. Daha güzel bir gelecek için değişim rüzgarları eserken siz de pupa yelkenlerinizi açın değişime diyelim esenlikler.